Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.